Elhamdülillah, Elhamdülillah Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'ayinuhu <SessIS> ve nestağfiruhu Fena'udu billahi min şurur enfusuna ve min seyyate amalina Men yehdihillah felamudillela ve men yudlil felahadiyela ve neşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerike lah ve neşhedü enne abduhu ve resuluhu emma ba'd ya ibadallah İttakullah ve akivu. İnnallah ma allediina ittaku ve allediina humusinu. Kâl Allahu Teala azza wa jalla fi kitabhi il-karîm. Awwâbil Allahî min al-shaytân al-rajiîm. İsmi Allahî al-raḥmân al-raḥîm. Al-lazîi vel ayyukum ahsanu amala. fi حَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَّنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ azim الله العظيم وكال الله تعالى في آية آخر استعذ بالله ولنبلوكم بشيء من الخوف والجوع من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم Okuduğum ayetlerde ilk olarak Mülk Suresinin 2. ayetinde Cenab-ı Hak O Allah öyle bir zattır ki ölümü ve hayatı hanginiz amel yönüyle daha güzel olacaksınız onu imtihan etmek üzere yarattı buyrulur. İkinci okuduğum Ankebut Suresi 2. ve 3. ayetlerde İnsanoğlu zanneder mi ki iman ettim deyip de bırakılıverecek. İmtihana tabi tutulmayacak. Muhakkak biz sizden öncekileri denemelerden, sınavlardan geçirdiğimiz gibi sizleri de imtihan edeceğiz. Ki Allah doğrularla yalancıları ayırt etsin. Ee, buyurulur. Üçüncü ayette de Bakara suresi 155. ayette muhakkak sizi biraz korku biraz açlık meyvelerden ve canlardan noksanlaştırmayla imtihan edeceğiz Resulüm sabredenleri müjdele denilir dünya tüm insanlar için bir sınav salonundan hayat da birer imtihanlardan başka imtihan zincirinden başka bir şey değildir İnsanlar zaman zaman sıkıntı ve zorluklarla zaman zaman da rahatlık ve imkanlarla sınanırlar. Sınavı başaran daha zor sınava alınır. Sınıf atlar. Onu da başaran daha da zoruna. Ta ki doğrularla sahtekarlar belli olsun. Başaranlarla elenenler anlaşılsın. Yarışmaya devam edeceklerle Dökülenler ortaya çıksın. Sınav hayatla birlikte sona erer. Öteki alemse sınavların olmadığı sadece ödülün veya cezanın olduğu bir alemdir. Herkes gücünün yettiğinden sorumlu olduğu için güçlü insanların sınavı da güçlerin ispetindedir. Devlerin yükü de imtihanları da ağırdır peygamberlerin imtihanı o yüzden sınavların en çetini en zorudur insanların imtihan yönünden en şiddetlisi en çok belaya sınavlara müftela olanları peygamberlerdir sonra salihler sonra da derece derece iyi hal sahibi diğer müminlerdir buyurulur dariminin rivayet ettiği hadis-i şerifte sahabelerden saat rivayet ediyor ki dedim ki ya Resulallah İnsanların imtihanları en çetin olanları kimlerdir? Buyurdu ki, peygamberler ve sonra da derece derece müminlerdir. Kişi dini oranında bela görür, imtihan edilir. Dini kuvvetli ve sağlamsa imtihanı da ağır olur. Dininde zayıflık söz konusuysa, dini kadar sınava tabi tutulur. İmtihan, insanın yakasına öylesine yapışır ki, günahsız gezene kadar peşini bırakmaz tirmizi rivayet eder bu hadisi bir insan düşünün başına gelmedik kalmamakta en zor sınavlarla en çetin problemlerle denendiği halde en küçük bir sızlanma ve şikayette bulunmama İmtihanının biri bitmeden daha zor bir diğeri başlamakta ama hiç sarsılmadan o hep şükretmekte sadece Allah'a dayanmakta İbrahim Aleyhisselam'dan bahsediyorum ki onun hatırasının yaklaştığı iki hafta kadar sonra e, hacıların onun e, nice uygulamasını haçta tekrar edeceği bizim de kurban ibadetini onun örnekliğiyle ortaya koyacağımız İbrahim Aleyhisselam putperest bir babayla imtihan çocuğu olmamakla, çocuksuzlukla imtihan, sonra evlattan vazgeçmeyle imtihan, en sevdiğini kurban etmekle, feda etmekle imtihan, evladı çöl ortasına annesiyle yapayalnız bırakmakla imtihan, çevre şartlarının en, en olumsuzuyla, toplumda tek başına olmakla, ahlaksız ve putperest insanlarla sınav, tağutların en inkarcılarından biriyle yaratıcı ve öldürücü bir Rab olduğunu iddia eden sadist bir gaddar olan Nemrut'la denenme putperest düzenle sınanma ateşle imtihan edilme fakirle imtihan olmaktan çok daha zor olan zenginlikle malı infak etmekle misafirlere ikramla imtihan insanlarla imtihan olduğu gibi hayvanlarla da imtihan, hicretle, yeni vatan arayışlarıyla imtihan, aileyle, çevreyle, devletle imtihanın her çeşidini tadan ve bütün sınavlardan başarıyla geçen kimsenin dünyada avans cinsinden ödülü vardır. O da insanlara imam olmak, müttakilere önder, lider olmaktır. Bizim şartlarımız başka. Ülkenin durumu, yasalar, yasaklar, çevre şartları, konjektür diye bin dereden su getirip kendini temize çıkartmaya çalışanların, yani yenim dar, yerim dar diyenlerin kulakları çınlasın. Ve bu tavrın dünyada avans cinsinden cezası da aynı ayette vurgulanır. Ben seni insanlara imam, önder yapacağım demişti. Soyumdan, zürriyetimden de imamlar yap. Ya Rabbi dedi İbrahim. Allah ahdim salim kullara ermez. Onlar için söz vurma, söz vermem buyurdu. Bakara 124. Yani zalimlerin önder olmaya, lider ve imam olmaya hakları yoktur. Allah'ın ahdi her şartta Allah'ı seçenleredir. İmam önder örnek olma liyakatini gösteremeyenler gerçek imamları, peygamberleri önder ve örnek kabul etmezlerse kafirlerin elinde oyuncak olmaktan kurtulamayacaklardır bugünkü her çeşit problemin temelinde de bu vardır yöneticiler İbrahim'e benzemedikleri tevhidi bayraklaştırmadıkları ateşe atılacaklar da olsalar Allah'ın safını seçmedikleri onun hükümlerini tatbik etmedikleri müddetçe Lider olmaya, imam olmaya, önder olmaya, Kur'an'ın ifadesine göre hakları yoktur. Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle sınamış, onları tam olarak yerine getirince, ben seni insanlara imam, önder yapacağım demişti. Bu sınavların neler olduğu, yukarıda nelerle imtihan olduğu konusunda izah edildi. İbrahim Allah'ın bu çetin sınavlarını en güzel şekilde başarınca da Allah onlara ona dünyada da güzellikler ihsan etti. Tek başına bir ümmet olmayı, bir lider olmayı ona lütfetmişti. Selam olsun İbrahim'e. Evet, ondan hatıraların yaklaştığı bir zaman dilimini yaşıyoruz. Kurban, İbrahim'in bize ulaşan sünneti. İslam'ın şiarlarından biri. Anlamı, insanı Allah'a yaklaştıran şey. Allah'ın rızasına, O'nun sevgisine yükselten, takva duygusunu zenginleştiren, gönlü Allah'a bağlayan, fedakarlık simgesi. Allah için vazgeçemeyeceğimiz hiçbir şeyin olmadığının, ve ona her şeyimizi feda edebileceğimizin göstergesi. Kurban anlayışı hemen bütün dinlerde mevcut bir ritüel. Kendi yücelttikleri, ilah kabul ettikleri zata veya heykellere takdim edilen hediye. hediye. Halkın ben sana kurban, canım sana kurban, kurbanın olayım şeklinde muhatabına aşırı sevgisini ifade ettiği belki en anlamlı kelimelerden biri nice batıl dinde tanrıların gazabını gideren tanrı yiyeceği sayılmış bazı dinlerde insan ve eşyada kurban kabul edilmiş hala heykellerin önüne et değilse de ot konulması bu yanlış kurban anlayışının bir uzantısı günümüzde düzen tanrısına vatandaşın, madde tanrısına maneviyatın sanat veya sanatçı tanrısına hayran kitlelerin, futbol ve futbolcu tanrısına fanatiklerin, diploma denilen kağıttan tanrıya gençliğin feda edildiği bir vakıa. Yine para denen ve insanı paralayan bol sıfırlı tanrıya, koca bir ömrün, moda tanrısına modern insanın, seks tanrısına gençlerin, batı tanrısına doğunun, dünya tanrısına ahiretin kurban edildiği bir vakıa, bütün bu kurban isteyen güçler sanal, ilahlık da sahte Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığını tüm hücreleriyle iman ve şahadet eden müvahhid mümin, Allah'tan başka kendisi için kurban edilecek ve kurban olunacak hiçbir varlık kabul ede edemez tek güç kaynağı olan mutlak kudret sahibine kurban bilinciyle atanmadan Harcanmaktan ve esaretten kurtulmanın çaresi yok. Ancak İslam'a teslim olan insan özgürleşebilir, gerçek hürriyetine kavuşabilir. Çağdaş sahte ilahlar, modern tanrılar sadece insan bedenli kurban almakla yetinmiyor. Onların ruhlarını, yüreklerini de istiyor. Bedenlerden çok daha önemli olan beyinler, gönüller, tağutlara, beşeri ideolojilere, zalim düzenlere kurban ediliyor. Doğru kurban anlayış ve uygulamasının sonu cennet, yanlış kurban anlayışının sonu, dünyada zillet, ahirette ise dehşet. Kendi hevasına, eşyaya, ideolojilere, tağutlara kurban edilen insanlığın yeniden izzete kavuşması için Allah'tan başkasına kul olmaması, her ibadetini yalnızca Allah'a yönelik onun için yapması gerekiyor. Aziz, onurlu ve erdemli insan olmanın yolunu Rabbimiz gösteriyor. De ki, benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan ve ortağı bulunmayan Allah içindir. Ben bununla emrolundum ve böyle inanarak Müslümanların ilki de benim. En'am suresi 162-163 Bu ayetlerdeki ifadeyle kendimizi Allah'a adayarak, Armağan edip şöyle ant içmiş oluyoruz. Benim tüm istek ve arzum, kurbanım ve bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah'a armağan olsun. Ülûhiyetinde O'nun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığımı kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım. İnsanların sahte tanrılara böylesine dünya çapında kurban edildiği, İslam düşmanı zalim işkencecilerin ve işgalcilerin kurban yerine Müslümanları kesip onların kanını sel gibi akıttıkları zamanları bayram sevincinden ziyade ümmetin muhasebesini yaparak kurtuluş planları ile değerlendirmeliyiz. Nedir bu insanların birbirini boğazlaması? Düzenin yetiştirdiği insanlar bunlar bir taraftan çeşitli zulümlerle doğu halkının isyan etmesine, dağlara çıkmasına sebep olan, onlara zulmeden bir düzen. Diğer taraftan da çocukları, gençleri Allah'tan, İslam'dan uzak bir şekilde cahiliye eğitimiyle, küfür zihniyetleriyle yetiştiren, Allah'a kulluğa davet edeceğine heykellerin önünde saygı duruşunda bulunduran, onları heykellere ve Bağatıl sistemlere kurban eden bir düzen. Evet, bunlar bu birbirlerini boğazlayanlar, sadece Orta Doğu'da değil, artık Türkiye'de de her gün kan akıtanlar, zalim düzenlerin kurbanlarıdır. Dolayısıyla ölen ve öldüren gençler kızılmaktan ziyade acınılacak zavallı insanlardır. Düzen gayri İslami ve böylesine terörist-anarşist yetiştiren bir yapıyı devam ettirdiği müddetçe hani Frankenstein'ları ortaya çıkarıp kendileri de onların i, saldırısından kurtulamayan kahramanlar gibi olacaktır. Kurunun yanında yaş da yanacak, fesatla ilişkisi olmayanlar da zarar görecektir. Onlar da hakkı anlatmadıkları için kurtuluşun yolunun nerede olduğunu göstermedikleri için, Allah'tan başkasına hayatın feda edilemeyeceğini, sadece onun yolunda kan akıtılabileceğini, bilip başkalarına öğretemedikleri için, bu acılardan onlar da hisse alacaklardır. Fesadın ve şirkin egemen olduğu böyle bir dünyada, İslam'ın getirdiği kurban ibadeti, işte bu çarpık zihniyetlere bir tavır alıştırır bir meydan okumadır. Evet, bir yanıyla tam bir teslimiyet olan kurban bilinci, diğer yanıyla isyan ateşini yakmak, Allah'a isyan edenlere isyan bayrağını çekmektir. Lası olmayan, tahrif edilip yumuşatılmış, ısıtılıp ılımlılaştırılmış din anlayışından, hayatın merkezine başka şeylerin konulduğu şirk inancından kurtulmak için, onun yoluna her şeyimizi kurban edebilmeye hazır olmamız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 bilmek ve gerektiğinde uygulayabilmektir. Evet, iki hafta sonra Kurban Bayramını idrak edeceğiz. Kimilerimiz şimdiden Allah için nelerini nasıl Kurban etmeleri gerektiği hazırlığını yapacak, hayvanlarını Allah'a layık bir şekilde kıymetli canlardan oluşturmaya gayret edecek Allah emretmiş olsa oğlunu Allah emretmiş olsa kendisini Allah için feda edebilmeyi seve seve göze alan İbrahim olup en sevdiğini İsmail olup gerektiğinde canını Allah yolunda feda edebilme bilincine ulaşan müminlere selam olsun Elaiinah sen ve nizam kelimullahin beliki aziz el allam kema kal Allahü ve ve iza Kur'an fes turhamun billahi İslam